الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجميع الأنبياء والمرسلين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bir önceki dersimizde 34. ayet-i kerimedeki ruhbanların, hahamların, insanların mallarını nasıl batıl yolla yiyip ve Allah yolundan insanlara saptırdıklarını görmüştük. Ve bu ayeti i kerimede izah etmemiştik. Fakat Sebilullah'ı izah etmiştik. Batıl, Allah katında hiçbir ecdi olmayan, Allah katında hiçbir değeri olmayan ve Allah'ın maruf olarak hayır, veya ihsan olarak zikretmediği her şey batıldır. Burada batıldan kasıt o insanların peygamberlerden sonra kendilerine emanet bırakılmış o kitapları tahrif edip o kitapların içerisindeki emirlerin bir kısmını alıp bir kısmını atmak veya hükümlerin bir kısmını para karşılığında satmak o hükümlerle amel etmemek onun için diyor ya Kur'an'da Allah Azze ve Celle وَيَشْتَرُونَ bihi temenen kalina yani çok az bir ücret karşılığında onunla ne yapıyorlar? o kitapla, ayetlerle, hükümlerle çok az bir ücret karşılığında ayetleri, kitapları, hükümleri veriyorlar veya omuzlarını gerisine atıyorlar, onu dünyalık dünyalık elde ediyorlar. işte batıl buydu. Bir de kendilerini Rab konumuna koymuşlardı. Allah'ın haram kılmadığını haram kılıyorlardı. Rasuller'in kitap getirdikleri kitaplarda Allah'ın helal kılmadığını da halal helal kılıyorlardı ve böylece ne yapıyorlardı? Allah'ın helalini haram, haramını helal kılıyordu. Bu insanlar. Bunun için itta hadu ahbar ham waruhaban min dunilla. Onlar fibrlerini yahut ahbarı ve ruhbanları Allah'tan gayrı Rab edindiler. İşte Kur'an bunların bu ameline batıl diyor. Halbuki İsa aleyhisselam onlara beni ve annemi Allah'tan gayrı iki ilah edinin dememişti. Ve iz kâle ya İsa b'ye meryem e ente kulte linnâsi takidûni ve ummi ilâheyni min dûnillah Bu ayet işte Maide suresindeki hayır ya Rabbi ben öyle bir şey demedim. Eğer ben demişsem sen biliyorsun ya Rabbi. Ben öyle bir şey demedim. İşte bunların bu demeleri de nedir? Batıl ile insanları Allah'ın yolundan saptırmaktı. Batıl ile insanları Allah'ın yolundan saptırmaktı. Sonra bunların en önemli özelliklerden bir tanesini Kur'an gelip işaret ediyor ki bu ayet-i kerime gerçekten Müslümanın ve Müslümanların hepimizin ders alması gereken Kur'an-ı Kerim'deki çok önemli ayetlerden bir tanesidir. Ve İslam'da infak dediğimiz şey ile onun karşısında olan Allah yolunda infak etmemek ve malı dünyalık için ve nefsi için biriktirmiş olmanın adına veya o meseleye o kavrama geliyoruz. Ona da Kur'an-ı Kerim kenz diyor. Kenz, hani bizim define dediğimiz şey, bizim hazine dediğimiz şey. Karun'u hatırlıyorsunuz, Karun'un kısası gelecek. İşte Karun, azinin veya Kânîz'lerin lideridir. Ama Kur'an'da diyor ki, ondan önceki asırlarda ondan daha kuvvetli eşeddüm minhum kuvvetem. Ondan daha güçlü olanlar vardı, mal ve varlık açısından daha zenginler vardı. Karun ne diye böbürleniyor ki? Çünkü onun hazinelerin anahtarını koskoca bir cemaat zor taşıyabiliyordu. Mesela on kişi, beş kişi, yirmi kişi veya bu sayıda bir cemaat onun hazinelerin anahtarlarını zor taşıyabiliyordu. Ve tabi Karun Firavun'un kavmından idi. Yani aslında Musa Aleyhisselam'ın kavminden idi ama Firavun'un ne yapmıştı? Tarafını tutmuştu veya firanlar gibi o da malıyla, gücüyle, kuvvetiyle ceberut ve tasarlıpta bulunuyordu insanlar üzerinde. İşte o ayetin ikinci kısmı bizim hepimizin ibret alması gereken bir olaydır. Ve zannetmeyelim ki bu ayet sadece mal meselesiyle ilgilidir. Hayır. Yani efendim parasını biriktiren, altınını, gümüşünü biriktiren Efendim durmadan araba alan, daire alan, arsa alan, işte inşaat yapan, şunu yapan, bunu yapan yani dünyalı nimeti genişleten ve o nimeti ne kadar nimetin var diye o nimetle sahip olduğu varlıkla ölmek isteyen insanlar zannetmesinler ki bu sadece mal ile ilgili, infak etme ile ilgili basit bir olaydır. Çünkü bunu hem azabı büyük hem de bu sınıfa iki tür insan giriyor. Bir, mal ziyetinden Allah'la harp edenler İkincisi, ilim cihetinde Allah'la harp edenler. Mal cihetinde Allah'la harp edenler, kennazin, kenz yapanlar ve riba alanlar. Faiz alıp verenler. İlim cihetinde Allah'la harp edenler, Allah kendilerine ilmi gönderdikten sonra o ilmi insanlardan ketmedip gizleyenler. Birisi malını gizliyor, Allah yoluna kullanmıyor, vermiyor. Diğeri ne yapıyor? Diğeri ilmini saklıyor, gizliyor. Allah'ın gönderdiği hidayeti ve ilmi ilimden insanları mahrum kılıyor. İkisinde cehennemde azabın elimdir. Cezaları ve amellerini karşılıyor. Evet. Ollahın kulları, altın ve gümüşe ve gümüşe para verenler, Allah'ın kulları, bu ayetin ilk kısımda Yahudi din alimleri ve Hristiyan din alimlerinin sıfatlarından bir tanesidir. Bunlar insanlardan para alırlar, insanların işledikleri günahlar karşısında onlara bağışlama, rufran, senedi veya belgesi verirlerdi. Bağışlanma belgesi. Evet, hala bugün Avrupa'da bu geçerlidir. Gidersiniz herhangi bir kiliseye veya Hristiyan ülkenin herhangi birisinde veya herhangi bir kilise de. Gider insanlar, özel kabineler vardır, bakarsın kabinesinde profesör doktor falan yazar. Öbür kabinede falan falan, papazdır hep profesörler. Oraya gidersiniz o kabinede, tabii sizi tenzih ediyorum, gidiyor vatandaşları. Orada perde var, kabine kabine. O perdeyi çekip giriyorsunuz, o kabinede bir sandalye var oturuyorsunuz. Efendim, küçük böyle bir gişe penceresi var. O pencereden içeride papaza itiratta bulunuyorsunuz. Ne kadar günah işlemişseniz, ne kadar kötülükler yapmışsanız hepsini anlatıyorsunuz. Orada o papazla e, onun yanında başka bir kimse bulunmaz. Yani papazla onun arasına haşa Allah'tan gayrı kimse yok. Girmiyor ancak Allah görüyor onları. Orada kadın geliyor, kız geliyor, gelin geliyor, efendim çocuklar geliyor, büyükler geliyor, yaşlı insanlar geliyor yaptıkları rezaletleri, günahları orada ne yapıyorlar? Anlatıyorlar. Ve şimdi bunların tabi kilise üye olmaları hasebiyle, kilise yaptıkları yardımlardan dolayı, üye oluşlarından dolayı ki orada çağda daha çok yapılıyordu, önceleri İslam'dan öncesi de yapılıyordu. Bu insanlar aldıkları para karşılığında İsa adına ve Allah adına onları bağışlıyorlar ve onlara cennet veriyorlardı. Yani cenneti haşa satıyorlar. İşte onlar bu şekilde insanları anlatıyorlar, ve onlardan aldıkları o malı da insanları dinden, Allah'ın dininden sapıttıktan sonra tabi Allah'ın dininden sapıtan ve Allah'ın yolu olan her ilimle ve her akideyle her emirle savaşan bir ruh ve topluluk acaba o parayı Allah yolunda harcar mı? Elbette harcamayacaktır. İşte ayet-i kerimede bize bunu haber veriyor. Demek ki ne yapıyor bunlar? Allah yolunda mallarını vermiyorlar. Allah yolunda mallarını infak etmiyorlardı. <gülüyor> Dolayısıyla allah Teala Kenz ayetini burada zikretmekte bize birçok şeyi zikretmiştir. Dediğim gibi Karun hadisesi, Karun'un kısası gündeme geliyor. Bakara suresinde infakla ilgili ayetler hatırımıza geliyor. Kehf suresinde o iki arkadaşın hadisesi gündeme geliyor. Talem suresinde bahçe sahibi olan o kardeşlerin kısası hatırımıza geliyor. Değil mi? Bunlar neydi? Neydi? Allah yolunda mallarını vermekten kaçınan insanlardı. İşte ben o size not olarak bırakıyorum bunları. İnşallah oradan ne yapacaksınız bu notları çıkarıp e, gerekli hazırlığı siz yapacaksınız. Allah onlara ne diyor beshirhum bir azabin elim. İşte bu ayete Müslüman olsun, gayrimüslim olsun. Kimler varlıklarını sadece dünya için biriktiriyorlar ve harcamıyorlarsa dahildirler. Bu bakımdan Ebu Zer radiyallahu anh itiraz ediyordu. Şam'ın zenginlerine itiraz ediyordu. Diyordu ki bu ayet Müslümanlar hakkında inmiştir. Müslümanlardan kim eğer malı depoluyor, altın üstüne altın koyuyor ise o bu ayetteki cezaya müstahak olan insanlardandır diyordu. Fakat o günün sahabileri, bir çoğu bunu reddediyorlardı. Hadisten örnek getiriyorlardı, i̇bn Ömer radıyallahu anh'ın rivayetlerini örnek gösteriyorlardı, diyorlardı ki, kim malının zekatını verirse, o malını kenz etmekten kurtulmuştur. Yani, Allah'ın hakkı olan zekat, eda edildikten sonra, ne kadar serveti olursa olsun, ne kadar varlık sahibi olursa olsun, o kenz yapmış sayılmaz. Ancak, ancak bu insan ben zekatımı verdim dedikten sonra haşa Allah'ın o kadar infak ayetlerini, o kadar tasadduk ve ilgi ayetlerini hiç hatırlamayacak ve Müslümanlar muhtaç iken, İslam yardıma muhtaç iken bu insan malını ve varlığını kendi şahsi menfaatleri, kendi şahsi istekleri ve zevki uğrunda kullanacaksa bu insan... Ebu Zer'in dediğine göre ken sahibi oluyordu. Ebu Zer radiyallahu anh dediği gibi, gibi ken sahibi oluyordu. O halde ne yapması lazımdı? Allah yolunda insanların infak etmesi lazımdı. Bilal radiyallahu anh anlattığı, naklettiği bir hadise vardır. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ebu Bekir'in, Ömer'in, Ali'nin bulunduğu bir cemaatte namazı kıldırdıktan sonra hemen çıkar. Geçen sene bunu anlattık dersimizde hatırlıyorsanız. Ve bir müddet sonra gelir, sahabe e, şaşırır ve korkar, heyecanlanırlar, soramazlar. Tabi Ömer Radya'nın soruyor, unutmuyorsam. E, bunun hikmeti neydi ya Resulullah? Niçin sizi böyle çok acelece, hani büyük bir telaşla gittiniz sonra geldiniz? Diyor ki evde şu kadarcık bir altın parçası vardı. Onu infak etmediğim hatırladım, gittim onu Bilal'e verdim götürüp infak etmesini istedim. Ben Rabbimin katında bir tek geceyi bile böyle bir altının evimde bulunmasından ötürü yatamazdım diyor. Bulunmak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yakıştıran diyor. Şimdi, bu neyi ifade ediyor bize? Allah yolunda infakı ve Allah yolunda olan mal varlıklarını harcamayı. Niçin diyeceksiniz? Çünkü, İslam'ın yükselmesi için, İslam'ın aziz olması için, elbette ki hem insanların akli gücüne, hem ilmi gücüne, hem bedeni hem de maddi güçlerine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçların en zaruri oldukları zamanlarda Müslümanların mallarını, canlarını ve bedenlerini, ilimlerini Allah için kullanmamaları kenz yapanlarla ayetleri ketmedenlerin hükmüne dahilir. Onun için Tebuk gazvesi vaktinde inen ayetlerden bir tanesi Enfikû fi sabilillahi, ve lâ tulgu ila ilette'lûken Allah yolunda mallarınızı infak ediniz cihad için elinizi tehlikeye atmayınız. İşte Allah yolunda infak etmemek, Allah yolunda malı harcamamak, insanın elini tehlikeye atmasın Yoksa birisinin hak sözü söylemesi, zalimlere karşı direnmesi, Müslümanları müdafaa, yani daha doğrusu İslam'ı müdafaa etmesi gibi bir durumda zarara uğraması, bir tarafının telef olması, İdam edilmesi, işkencelere maruz kalması, insanın kendisini tehlikeye atması değildir. Eğer biz böyle yorumluyorsak, biz Allah'ın muradını değiştirmek istiyoruzdur. Allah öyle söylüyor ama böyle murad etmedi. Niye? Yani öyle söyledi, bizim gibi murad etti diyoruz. Bu ne demektir? Siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Maalesef bugün insanların çoğu bu kenz ayetinin içerisine girmişlerdir. Neden? İnfak etmedikleri için, mallarını Allah yolunda harcamadıkları için. Şu devlete zulüm rejimine mallarının yarısından fazlasını vergi olarak bu Müslümanlara diyor, ve veriyorlar. Niye? Niye alınıyor bunlardan? Niye zelildirler? Veya hepiniz niye zillete düşmüşüz? İşte Allah için malımızla canımızla kıyamet etmediğimiz için. Hele Kur'an'a inanmak, bunlar çok parlak laflardır. Efendim, tahkiki iman, imanı tahkik ettirmek, kendine şu yahta yapıştır. Efendim, ben şu cüyüm, ben bu cüyüm, ben falan şeyh-ı tabim, benim üstadım şudur, benim falanım budur. Bunlarla aldatmayalım kendimizi. İslam bu değildir. Bu sadece insanların Müslümanları bölmesidir. Bundan başka, bundan öte hiçbir şey değildir. Demek ki Kenz ayetini hatırladığımız zaman Allah'ın elim azabını feveşhirhum bi'azabin elim ayeti biraz sonra ikinci ayette feveşhirhum bi'azabin elim gelecek. Ama Kur'an'da Allah Azze ve Celle müminleri infak edenleri övmüştür. Müminleri infak edenleri Allah yolunda mallarını verenleri övmüştür. Onların mükafatını zikretmiş Kenz ehlinin mükafatla cezasında zikretmiştir. Onun için قَدْ اَفْلَحَ Allah az önce ölüp fad efleh men ve ve <gülüyor> yani hem nefis açısından hem de malını Allah yolunda infak ederek malın nefsini temizlemesine sahip olan kişi kuz min emvalihim sadakatan tutahhiruhum ve tuzakkihim biha ve salli alayhim İnne Ey Rasul, onlardan, onların malından sadaka al. Zekat. Ki onunla onların nefislerini temizle. O sadaka, o infak insanın nefsini temizliyor. Neden? Çünkü wmen şu yuka shuha nefs'i Kim nefsinin cimriliğinden, kim nefsinin tamahtarlığından ve kim nefsinin dünya malına olan sevgi ve şehvetinden kendisini kurtarır ve korursa, işte onlar felaha kavuşanlardır. Bakın Kur'an-ı Kerim'de şöyle, Müntessir Suresi'nde birkaç ayet-i kerimeyi arda arda bir görelim, okuyalım. Bakın Allah Azze ve Celle, infak etmeyen, Allah yolunda yedirmeyen, içirmeyen, malını vermeyen insanların mükâfır, cezasını nasıl var? Burada zikrediyor. Her nefis diyor, kullu nefsin bima kesabet rehine. Allah katında her nefis işlediğinin rehinesi olarak gelecektir. İlla ashabel yemin. Yemin ashabı hariç. Nedir yemin ashabı? İman ashabı. Eman ashabı. Sağcılar diye tercüme ettiler bu ayet. ayet biliyorsunuz geçen sene zikrettik. Bu evet. ayet ashabı yemin sağcılar değildir. Yeminin ashabı o yeminden maksat imandır. Fi cennetin yedesaalun. O müminler cennette birbirlerine soru soracaklar. Soru soracaklar. Anil mücrimin, Mücrimlerin yaptıklarından ve mücrimlerin mücrimlerin içine düştükleri durumdan ne yapacaklar? Birbirlerine soru soracaklar. Yani onların hallerini konuşacaklar. Mesale hakkum fi saqr Sizi sakar cehennemine ne soktum? Cevap veriyorlar. "Kalu" dediler ki "Lem naku minel musallin." İlk şey, ilk şey namaz. "Lem min minel musallin." Namaz kılanlardan değildik. Sonra ve lem nakun nut'imul miskin miskine de yemek yedirmiyor fakir yoksul insanlardan dilenmeye utanan insanlar ve kunna nahudu ma'al güçlü olan kuvvetli olan hakim olan insanlar ne diyorsa ne yapıyorlarsa günün modası neyse hakim zihniyet ve ideoloji neyse biz onlarla dalıp çıkıyoruz. Onlar ne yapıyorsa biz de öyle yapıyorduk. Onlar nereye gidiyorlarsa biz de arkalarından gidiyorduk. وَكُنَّا نُكَرِّبُ بِيَوْمِ din Biz, din günü olan Allah'ın hesap gününü yalanlıyorduk. حَتَّى يَتَانَ الْيَقِينَ Tâ ki ölüm bize gelince kadar. Ölüm gelince her şeyi anladılar. فَمَا تَنْفَعْهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ o gün şefaatçilerin şefaati onlara yarar vermeyecektir. Ama onlar tabii ya hahamlarını ya papazlarını veya yıldızları veya ilahlarını veya putlarını şefaatçi gösteriyorlardı fakat onların hiçbiri onlara şefaat edecek bugün. Demek ki ancak kimdir infak edenler Allah katında bunun karşılığını göreceklerdir. Bunun için Allah Teala ve kımus salata ve atuz zekate ve اللّٰهَ قَرْضٍ حَسَنَةٍ Orada namazı kılmadı onlar. İnfak etmediler. Yani fakire, miskine yedirmeyen insan Allah yolunda vermez. Ve قَيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlara Allah yolunda infak edin dediği zaman ne oluyordu ki bize biz Allah yolunda infak edeceğiz derler. eğer kiylelâm enfekum min ma onlara denildiği zaman Allah'ın size rızık olarak verdiğinden ifahtedin dediğiniz zaman, dediğiniz zaman diyor, onlar derler ki Allah onlara versin. Pakir fukaraya Allah versin derler. Yasin suresinde anlatılır. Demek ki ve akimü salate namazı ikame ediniz, zekatı veriniz <gülüyor> ve akridullah qarden Allah'a güzel bir borçla borç. Ver tarz Hasan. Bugün kredi diyorlar. Kafirler faizli. Borç vermeye kredi diyorlar. Aslı Arapçadır. وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُهُ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرًا Siz kendi için bugün vermiş olduğunuz şeyi yarın Allah katında hayır olarak göreceksiniz ve onun ecre ve azam ecra ecir olarak da, mükafat olarak da, en büyük olan mükafat Allah katında odur. وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٍ رَح۪يمٍ Tövbe istiğfar ediniz, Allah'tan bağışlanmanızı dileyiniz. Neden sonra? Namazdan, zekattan, karz-ı hasenden sonra Allah-u Teala diyor ki, istiğfarda bulununuz. Onun için ben amel işledim, ben bu kadar ilim öğrendim, ben bu kadar nafile namaz kırıyorum, ben bu kadar infakta bulunuyorum deyip, Allah korusun öbürlenmemek ve kübürlenmemek gerekir. Neden? Ayetin sonunda bizim kübre kapılmamamız gerektiğini işaretten istiğfar emri vardır. Ve estağfirullah Allah'tan bağışlanmanızı biliriz. Bu akımdan yani ibadet etmenin de bir fıkhı vardır. İbadet etmenin de bir edebi bir ahlakı vardır. Allah'a kul olmanın edebi ve ahlakı vardır. İşte ibadetler içerisinde ibadetleri eda ederken, biz maalesef bu edebin çoğundan yoksunuz ve mahrumuz. Bundan dolayı amellerimizin karşılığını alamıyoruz, amellerimizin bereketini bilemiyoruz. Çünkü o edep yok. Zahiren, şekil olarak yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, bir zamanlar Hoca Efendi'nin birisi dermiş, ya ben gidin şunları yatırıp kaldırayım geleyim dermiş, haşa namaz kıldırmaya yani burada büyük bir camide insanlar öyle bir yatırıp kaldırıp gel, gel, geleyim dermiş. Çünkü <gülüyor> diyor ki onları kıldır da namaz değil benim mi herhalde? Herhalde bunu kastediyor. allah Alem bilemiyoruz. Demek ki Kenz dediğimiz zaman bizim aklımıza hemen ne gelecek? Karun ve Firavun gelecek. Ve kim gelecek? Yahudilerin hahamları gelecek. Onun için hani alimlerimiz der, Ümmet-i Muhammed'in alimleri Yahudilerin alimlerine benzeyerek sapıtmışlardır. Onlara benzedikleri için sapmışlardır. Ümmet-i Muhammed'in abidleri ve zahitleri de Hristiyanların abid ve zahitlerini taklit ettikleri için sapmışlardır. Yani zannetmeyiniz ki bugün çok ibadet yapan, çok oruç tutan, üç ay oruç tutan, bilmiyorum şunu yapan bunu yapan, zannetmeyin ki sünnet-i Muhammed'i uyguluyor. Hayır! Hazreti Muhammed'in sünneti değil. Adı İslami ibadettir. Ama ondaki benzeyiş, ondaki felsefe, ondaki düşüncenin temelinde Hristiyanlara benzeyen olay vardır. Demek ki biz ne yapacağız? İnfakı ve tehlikeyi beraber düşüneceğiz. Ya infak edeceksiniz, ya da tehlikeyi bekleyeceksiniz. Hani bir önceki dersimizde gördük ya 24. ayette eğer sizin anneniz babalarınız kardeşleriniz değil mi alttaki ayette anneleriniz babalarınız kardeşleriniz değil mi hanımlarınız ve aşiretiniz ve kazandığınız mallarınız ve ticaretiniz ve içinde oturduğunuz güzel evleriniz size Allah yolundan daha hayırlısı Allah ve Rasulünden daha sevgilisi. Allah'ın azabını bekleyin. fetarab Hatta iyi etti emrullah. Allah'ın emrini bekleyiniz. Ne demektir Allah'ın emri orada? Allah'ın emri gazabıdır. Rahmetini bizim üzerimizde çekip alması üzerimize lanetindir misiniz? Fetarab Bekleyiniz. Yani öyle uyumak falan yok, dinlenmek falan da yok. Gece gündüz her an bekleyeceksin. Bekle diyor, mutlaka gelecek. Beklemesin. Onun için allah Teala infak edenleri Kur'an'da ölmüştür. Bakara Suresi 275, 276, 277 nedir? İnfakla ilgilidir. Yani kenzin zıttı olan şeyin adı infaktır. Kenz nasıl ki bir masiyet isyan ise altını gümüşü, bugün altın gümüş olmuyor bilir. Bugün de doları olur, marka olur, falan olur, filan olur. Değil mi? Bunları Allah yolunda infak etmemek. Çünkü zekat emri belli yerledilmiştir ve zekatın miktarı bellidir. Ama enfiku emri zekatın dışında onlarca yerde geçiyor. Infak, infak, infak infak ederiz. Infak nefisten nifakı deriz. Onun için Arapçada infak kelimesi ile münafık kelimesinin yani nifak kelimesi ile münafık kelimesinin çok yakın bir ilgisi vardır Arapçada fareye münafık denir münafık denir neden münafık denir biliyor musunuz şurada yürüyor birisi veya buradakilere bir zarar verecek birisi öyle değil mi bu zararı vermek için doğru gelemiyor. Bazen yerin üstünden yürüyor, bazen altına inip yürüyor, tünel kazıyor. Buna nefek denir nefek, Arapçı'da. Geliyor buradan çıkıyor. Buradakiler arkadan vuruyor. Yani hem burada gösteriyor kendisini, hem de burada. Hem Müslümanların sakında, Kalbiyle de kafirleri safında. Gerekirse eliyle, gücüyle, kuvvetiyle burada oluyor. Nefak, tünel. Münafık, tüneli kazan kişi. Peki nefaka kelimesiyle enfaka kelimesinin ne ilgisi var? Enfaka nefisten nifakı uzaklaştırmaktır. Kenz nefsen nifakı davet etmektir. Kenz ashabı münafıktır veya kafirlerdir. Ama infak sahibi nifakı def etmiş olan insandır. Ama nasıl infak edecek? Ey iman edenler infak ettiğiniz zaman infakınızın ardına başa kakma ve eziyet eklemeyiniz. Öyle mi? Allahu Teala burada söyledi. Demek bunda bir edebi var. Öyle infak ettim fakat ben hesaptan kurtuldum veya Allah'ın bahşettiği nimetlere ecirlere bunla sahip oldum demek yok. Elle dinen yünfikuna ve lehum inde rabbihim, aleyhim, Mallarını gece ve gündüz açıktan ve gizliden Allah yolunda infak edenler için ecruhum, fe lehum ecruhum, Onların öyle bir Ecri vardır ki. Onlar Allah katında ne korkarlar? Onlar için ne bir korku var? Hesap gününde. Ne de onlar mahzun olmazlar. Niye mahzun olmazlar? Dünyada verdiklerinden asla mahzun olmaz. Ah keşke biraz daha olsaydı, daha fazla verseydik diyecekler. Şehidin temenni edip, Ya Rabbi ne olursun beni tekrar dünyaya gönder, senin dinin uğruna öldürüleyim, tekrar beni haşret, tekrar öldürüleyim. Resulullah'ın böyle temennisi yok muydu? Ben diyor, ne vadettim ancajihide fi sabilillah an fi an fi temenni ettim ki Allah yolunda cihad edeyim öldürleyim temenni ettim ki Allah yolunda cihad edeyim öldürleyim şehit olayım temenni ettim ki istedim ki Allah yolunda cihad edeyim Allah yolunda şehit olayım bunu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söyledi Bugün İslam'a karşı harbeden orduların ve askerlerin ve blokların adamlarına sen şehit diyorsun. Sanki onlar Allah yolunda harbediyor. Sübhanallah. Karşılıklı nifat ve karşılıklı yağ. Şimdi dedik ki Bakara 275 76 77'yi açın. Oradan inşallah ne yapacağız? Kısa bir oraya göz atacağız. Şimdi insanlar neden infak etmez? İnsan neden infakta bulunmaz? dünya sevgisi ve kibir, azamet sahibi olmayı isteme. Onun için şeytan gelir, ne yapar? İnsana infak etmek istediği zaman vesvese verir ve hep fakir kalacağını söyler. Ama faiz alanlar faiz verenlere gerek böyle bir şey söylemez. Malını fısk ve fujur yolunda, şehvetinin yolunda, günah işleme uğrunda harcadığı zaman şeytan onlara bir şey demez. 268 Bakara suresi. Eşşeytanu ya'idukumü'l-fakra ve ye'murukum bi'l-fahşâi. Vallahu ya'idukum mağfiretan ve fadla. Vallahu vâsiun alim. Şeytan Size daima fakir düşeceğinizden dolayı size gelir, fakir düşmekten sizi şey yapar, korkutur ve fakir düşeceğinizi size söyler. Yaydukun. Yani hep öyle vaatte bulunur size. Yani öyle nazihatta bulunur, öğütte bulunur. Ama ardından da size fahşayı emreder. Fahşayı işleyecek olan insanın Hevasını ve şehvetini ilah edinenin ardından parası kalır mı, varlığı kalır mı, onun o mal varlığını, onun o gençliğini ve sıhhatini o fahşanın ardından götürüp yok edecektir. Onun için Kur'an'da infakla ilgili ayetler geldiği zaman ardından şeytanla ilgili ayetler de gelmiş. Bakara Suresi bunun çok güzel örneğini verir. Allah ise size kendi katından bir bağışlama ve bir fadıl, o nimetin bolluğu anlamındadır. Yani hem cemalini göstermesi, hem zatıyla tecelli etmesi müminlere, hem de orada eksiksiz, zararsız, tükenmeyen ebedi nimetlerden bahsediyor, onu verecek mahiret ve fazl fazlından verecek. Vallahu بَعْصِرٌ Alim Siz zannediyorsunuz ki Yahudilerin zannettiği gibi ne, de ne demişti Yahudiler? يَدُ اللّٰهِ Allah'ın eli kısadır. Allah cimridir demek istediler. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُودَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَا Allah'ın iki eli geniştir. Allah'ın iki eli geniştir. Açıktır. Allah'ın sıfatıdır, Allah'ın organı değil, yanlış anlamayın. Türkiye'de akidenin cehaletlerinden birisi de budur. Kur'an'da iki eli diye bahsettiğiniz zaman ahlak insanlar hemen zannediyor ki siz Allah'ın organından bahsediyorsunuz. Allah'ın sıfatıdır, Allah'ın organı değil. Bunu ayıracaksınız. Organ ayrı, sıfat ayrıdır. El ayrı, vurmak ayrı eli geniştir yani. Dilediği gibi infak eder. Şeytan fakirlikten ve darlıktan bahsederken, sana öğütte bulunurken ve öyle korkuturken Allahu Teala ne diyor? <gülüyor> Vallahu vasîun alim, Vasîdüs. Yani nesi vasîhadır? Kendisi mi geniştir Allah'ın? Neyi kası? Vasîa. Yani geniş nimet sahibi, nimeti bollaştıran nimeti genişleten bol gönderen ve çok bilgi sahibi, çok bilici olanır bizim anladığımız manada bilgi değil, dikkat edin ilim, ilmi çok geniştir yani o ne maksatta alim diye geliyor, çok bilicidir evet. dedik neyi zikredeceğiz bundan sonra geleceğiz Bakara suresindeki ayetlere fakat bu arada biz kısaca 35. ayete şöyle bir geçiverelim. Yevme öyle bir gün gelecek ki o günde mallarını kenzedip hem zekatını vermeyenler, hem İslam ve Müslümanlar o mala muhtaç iken, o malı depolayan ve yıllarca ondan Allah'ın yoluna bir şey çıkarmayan insanlar, onlara Allah hesap soracak İster Müslümanların içerisinde olsun, ister kafirler arasında. <gülüyor> i̇ster ehli kitabın içinde olsun. Yevma öyle bir gün olacak ki, yuhma 'aleyha fi nar cehennem. O hazinelerinin, o altınlarının, o mallarının, o varlıklarının üzerine kıyamet gününde yani cehennemde bir ateş yakılacak. Yıhma kızıl bir kor ateş konacak o hale gelecek finari cehennem cehennem ateşinin içerisinde. Fatuwa biajibahum ilginç ellerinden bahsetmiyor Allah Teala parmakları yanar elleri yanar ayakları yanar demiyor elbette hep azap görecek. Fakat neden Üç tane organdan bahsediyor? 3 bölgeden bahsediyor. Neresi bunlar? Birisi fetukva biha cibahum. Allah bizi muhafaza buyursun. Onların alınları bununla dağılanacaktır. Ne demek dağılanmak? Yalın ateşlerin içerisinde dağılanmayı düşündürür. Ve junubuhum yanları. Ve zuhuruhum sırtları onlara denilir ha ve işte bu mekenaztun li anfusikum siz işte bu nefisleriniz için sakladığınız şey demek ki nefisler için cehennemi ateşi saklıyorlarmış Resulullah cehennemin ateşini evinde bulundurur muydu İnfak edecekti onu onun için Ayşe Fatma radıyallahu anh hanım elinde bir yüzük görmüştü onu at dedi sen ister misin Muhammed'in kızının parmağında korunda cehennem ateşinden bir halka olsun tabi bu hadise dayanarak bazılar diyorlar ki efendim muhallak elzehebul muhallak dediğimiz Arapların böyle kalın kalın sardıkları Altınlar haramdır, onlardan takılmaz diyenler de her olmuşsa da bu alimlerimizin ittifakı ve icmana muhaliftir ki Nasiruddin Albani e, bu görüştedir ama onun hatalı olduğunu alimler söylemektedirler. Ben de o alimlerin görüşlerine katılıyorum. Demek ki kenz altın verilmediği zaman, servet Allah yolunda kullanılmadığı zaman bu mal kimin? Yarın Allah soracak, Limenil mulkul yevme. Sen bu benim dedin. Bu benim dedin. Bu benim dedin. Karun da öyle demişti. İnne naa'tituhu ala ilmin min indi. Bu mal ve servet benim ilmimle geldi. Ben bunu kendi gücümle kazandım. Alın terimle, bileğimin kuvvetiyle kazandım. Bu benim diyor. Onun için insan Allah korusun En ra'ustaghna hani ayeti var ya. İnnel insane layghaa. Enra'a üsteğne İnsan Tugyan eder Azar Dagh eder ne zaman Kendisini ranî Varlık sahibi güçlü kuvvetli Zengin hissettiği zaman Kimseye insanlardan Kimseye maddi açıdan muhtaç olmadığını hissettiği zaman Kendisini Allah'tan da müsteğni zanneder işte o insan tuhyanı der. Onun için alimlerimiz derler ki ilmin tuhyanın malın tuhyanı gibidir. Nasıl ki malın tuhyanı varsa ilmin de tuhyanı vardır. Yani mal insanı nasıl azdırırsa ilim de insanı azdırabilir. Ve ilim de insanı Allah'ın yolundan çıkarabilir. Neden? Çünkü bizden önceki topluluklara وَمَخْتَلَفُوا اِلَّا min بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ onlar aralarına ilim gelmediği sürece ihtilaf etmişlerdi. Yani hahamlarla İsrailoğulları Yahudi halkı ihtilaf etmemişti. Ne zamana kadar? İsa yeni bir ilimle gelinceye kadar. Din tahrif edildi ya, dinin tahrifinde müttefikler. Şimdi Türkiye'de dinin tahrifinde hemen hemen cemaatların tamamı müttefik. İftira değil bu. Ben sizin namazınıza bakmıyorum. Haccınıza bakmıyorum. Bunu ben de yapıyorum. En mücrim adam da namaz kılıyor. Layıklar de namaz kılıyor. Demokratlar da namaz kılıyor. Sosyal demokratlar da namaz kılıyor. Türkiye'de dini hayattan uzaklaştıran partinin mensuplarının birçoğu da namaz kılıyor. Camileriniz kiminle doğruyor zannediyorsunuz ki? Öyle değil. Allah'ın dininin Halis ve saf, berrak bir şekilde anlaşılması, Allah'ın emrettiği gibi davetinin ve tebliğinin insanlara götürülmesi, Kur'an haktır, gerisi batıldır diyecek olan İslami cemaatler istiyorum ben Türkiye'de. Bunu söylüyor muyuz? Gazetelerin köşesinde, dergilerin kenarında yapıp ondan sonra parçavra halinde çöplüklere hepimiz atıyoruz bunu. Gidiyor. Allah'ın dini için şu toplumda, şu beldede, şu ülkede kıyam etmek, o da hakkı söyleyerek olacak. Hakkın yanında durmakla zalim sultana, zalim yöneticiye sen zalimsin demekte de olacak. Şimdi neden müttefik Türkiye'dekiler? Tıpkı Yahudilerin ittifak ettiği gibi. hahamların yemesi, içmesi sorun değildi. İsa aleyhisselam gitti yine ittifak ettiler. Yemede, içmede, din, dini tarif etmede. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi Yahudilerle Hristiyanlar kavga etmeye başladılar. Daha önce kardeştiler. İyidiler, geçiniyorlardı. Ama Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldikten sonra bu sefer ihtilaf düştü aralarına. Onlar insanı alda onların aldattıkları da ortaya çıktı. Bunların da aldattıkları ortaya çıktı. Öyle diyorlar yani. Ya Yahudi olun ya ne olun. Hidayete erersiniz. Kurtuluşu ancak o yolda erersiniz. Ama İslam geldikten sonra bu sefer işler karıştı. Şimdi Türkiye'de de. Halk güçlü bir şekilde, İslam akidesi gerçekten kuvvetli bir şekilde Türkiye'de sesini duyursa, bu batıl cemaatlerin hepsi darmadağın olup gidecektir. Bunların hepsi kukla oyunu oynuyor. Okul açmakla insanları aldatıyorlar, kolej açmakla insanları aldatıyorlar, parti açmakla insanları aldatıyorlar. Pekala bu insanlar sizden ne zaman duyacak ki sizler Müslümansınız şeriat-ı Muhammediye'yi, ve bütün peygamberlerin şeriatının aslını savunuyor ve buna iman etmişsiniz. Ve buna davet ediyorsunuz. Kim duyuyor, kim biliyor? Zannediyor insanlar. Ve hiçbir şey yapmadığımız halde insanlar bizden korkuyor. Korkutuyoruz yani. Bir vehim bu. Başka bir şey değil. Evet. Demiştik ki Allahu Teala üç yeri zikretti. Bir alın, ikincisi Yanlar böğürler, üçüncüsü, üçüncü mıntıka sırtlar. Acaba bunun hikmeti nedir? Niye ayaklarının altında demedi de? Allahu Teala geç ayaklarından da bahsediyor bazı ayetlerde. Oradan da cehennem azabı göreceğini söylüyor insanların. Allah-u Alem inşallah yanlış değilizdir. Alınları kibirden dolayı, alınlarını yukarı tuttukları için, kibirlenip böbürlendikleri için, onlar secdeye davet ediliyorlardı. Sap sağlam oldukları halde secde etmiyorlardı Allah'a. Onun için alınlarından, cehennem azabından, cehennemin ateşi dağlanacaklardır. Yan gelip yatıyorlardı. Eğleniyorlardı, zevk-i safa ediyorlardı. Peygamberimiz diyor ki, koltuğa yaslanıp, kisra'nın yemek yediği gibi koltuklara yaslanarak yemek yiyiniz. Onun için bu insanlar... Umursamadıkları için, mazlumun, yoksulun, miskini fakirleri umursamadıkları için ve ahiret gününün azabını hiç hatırlamayıp sırt suyadıkları için ve Allah'ın dinini sırtlarında taşıyacakları yere günahlarını, dünyanın varını ve serbestini taşıyan insanlar oldukları için, Allah, Allah bu, bu hikmete binaen bunu zikretmiş olabilir. Allah daha doğrusunu bilir. Çünkü tefsirlerde bu konuda çok farklı şeyler söyleniyor. Allah daha doğrusunu bilir. Evet dedik ki, Bakara suresinde ne vardır? Bizim bu dersimizle ilgili bazı ayetler var. Ve size inşallah ileride dediğimiz gibi o çalışmanızda bazı hazırlıklar yapmıştım. Burada kenz ile riba arasındaki İlişkiler inşallah gündeme gelecek. Neydi o ayet kelimelerimiz? 260 Evet. Evet, başka 75, 76, 77. Şimdi bakın bu ayetlere dikkat edelim. Kur'an'ı okur ve tilavet ederken hep ayetlerin birbiriyle olan irtibatını ve hangi sınıf insanların evsafını Allah azze ve celle tanımlıyor? tanıtmış? Ki bize ışık olsun. Yolumuzu aydınlatsın. Çıkış yolu bulamadığımız yerde bize çıkış yol olsun. Şaşkınlığa düştüğümüz yerde elimizden tutsun Allah'ın ayetleri. Şimdi diyor ki efendim ne yapalım? Hep soruyorlar. Peki ne yapalım? Ne yapılmalı? Alternatif ile olmalı. İnsanlara kitap geldikten sonra siz daha ne soru soruyorsunuz? وَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى Onların caddlerine onlara hidayet geldi. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَى Kim benim Kur'an'ımdan, zikrimden yüz çevirse onun için çok sıkıntılı bir hayat vardır. Dar bir hayat vardır, özdıraplı bir hayat vardır. Hem dünyada hem ailette. Evet. He. Kur'an okumuyor, Kur'an tilav etmiyor, Kur'an'ın ilmini elde etmiyor, Kur'an'ın Kur verdiği fikre, düşünceye sahip olur? Kur'an sana bir strateji tayin ediyor, bundan uzak, bunda ilgilenmiyor. Kim? Demirci, kömürci, Ahmet, Mehmet işte falan filan, o buna strateji tayin ediyor. O diyor, sen böyle yapacaksın. Veya böyle konuşmayacaksın diye, aman ha, aman ha diyor. Siz Resulullah'a hiç mi acımıyorsunuz? Ashabına hiç mi acımıyorsunuz? Ashabının çektiği çileleri, ızdırapları ve katlandığı sıkıntıları ve dünya azabını hiç mi hatırlamıyorsunuz? Kendimizi ne kadar da çok seviyoruz. Canımızı, malımızı, etimizi ne kadar çok seviyoruz. Çürüyecek ve cife olacak insan çürüyecek, toprak olacak. Bir çöp yığını, çöplük yığına döneceksin. Ama senin kıymetin burada değil ki. Kıymetin burada olsaydı Allah bizi dünyada böyle eder miydi? Bu seni takvim suretinde olan insanı çoluk çocuğa döndürür miydi sonunda? Yani eli tutmaz, ayağı tutmaz, beli tutmaz. abdesini tutmaz bir halet. Dönüştürür müydü Allah Hazire Celle? İşte iman edeceksiniz bunlar hep Allah'ın ayetleridir. Hepsi Allah'ın ayeti. Hepsi Resul elçidir bu ayetler. Her birisi bize elçi. İçeri biraz sıcak sıkırıyorsunuz. Evet. Evet. Ne diyorduk? Bakın ben hemen kısaca anlamlarını vererek geçeyim. Önemli olan yerde biraz dururuz. Mallarını gece ve gündüz açıktan ve gizliden Allah yolunda infak edenler. Onlar için Allah katında pekirleri vardır. Onlar için hiçbir korku ve hiç de bir üzüntü yoktur. Mahzun olmazlar. Yani dünyada kaybettiklerinden dolayı üzülmedikler için hüzün budur. Hüzün insanın bir şeyi kaybetmesine denir. Kaybettiğinden dolayı hasret çekmesine hüzün denir. Mahzun olma. Geleceğe yönelik taşıdığımız korkular hüzün değildir. Kaybettiğimizi zannettiğimiz şeylerden dolayı. Emin Allah yolunda infakından dolayı kaybetmiş olmayacak ki. Niçin mahzun olma? Niçin? Faiz yiyenler, riba yiyenler ancak şeytanın mesinden çarpmasından ayağa kalkanlar gibi kalkacaklardır haşr günü. Çünkü onlar dediler ki satış, alışveriş Tıpkı gibidir, riba gibidir. Halbuki Allah alışverişi helal ve ribayı haram kıldı. Kime Allah'tan, Rabbinden bir mevze, bir öğüt gelir de bundan vazgeçerse فَلَهُ مَا Onun geçmiş oldukları, yapmış oldukları şey geçmişte kendisine bağışlanacaktır. Onun emri Allah'a aittir, inşallah kalmıştır. Kim de Allah'ın kendisine öğüdü geldikten sonra tekrar ribaya faize yeniden dönerse işte onlar var ya onlar cehennemin dostlarıdır. İşte modernist bir yani Türkiye'de diyor ki eğer cehennem onların düşmanı olsaydı derdi ki cehennem onların düşmanı onlar cehennemin ne kötü düşmanlarıdır. Yaşarını örüyoruz tırk adam. Yani Allah madem ki onlar cehennemin dostlarıdır demiştir, öylese cehennem onlar için gül gülistanlık olacak. Musa Bigiye dediği gibi, Muhyiddin İbni Arabi'nin dediği gibi, kafirler kervanında hepsi yer aldı. Mülhitler kervanında yer aldılar ve böyle söylediler. Onlar o cehennemin içerisinde ölümsüz olarak kalacaklardır ebedi değil, ebedi başka. Ölümsüz olarak kalacaklardır. Allah ribayı yok eder, mahveder ve riba ashabını da yok eder, mahveder. Şimdi Allahu Teala insanın bir sıfatını övdüğü zaman o insanın fiilinden memnundur. Razıdır. Bir insanın veya bir toplumun fiilini kötülediği zaman onların yani sıfatlarını kötülediği zaman onları fiillerini de kötüler. Çünkü fiil ile sıfat birbirinden ayrılmaz iki unsurdur. Bu bakımdan Türkiye'de insanlar küfür ile kafirin arasını ayırmak istiyorlar. O da nedir? Devlete itaat dinsizlik değil, devlete itaat şirk değil, devleti savunmak İslam ve devleti savunmak Müslümanlığı bir yere gözüküyor. Halbuki şirk ile müşrik birbirinden ayrılmaz iki unsurdur. Küfür hükmü ile kafirler birbirinden ayrılmaz kişidir. Dolayısıyla böyle insanların akidesini Müslümanım diyen insanlar sattırılır. Allah ribayı yok eder ve biz sadakat. Sadakaları, infakı, Allah yolunda verilen zekatı fakir fukaraya, muhtaçlara verilmeli de bereketlendirir ve cennette onun karşılığında nimetlerini çoğaltır. Ve dünyada da onun nimetini artırır. <gülüyor> Berekettir. Allah لَا يُحِبُّ كُلَّ Allah çok küfreden ve çok isyan eden günahkarları asla sevmez. Ama burada nedir biliyor musunuz? Allah çok küfreden ve çok günah işleyen olmuş, münker, hepsi. Namazı terk. İbadetleri terk. İslam'la alay etme, İslam'ın şeriatıyla alay etme, Allah'ın kimlerle alay etme. Bu konuda yapan her insanı sevmez diyor. Bak bak dikkat edin. Yapanı sevmez demiyor. Kulle. Herkes, kimse onlar. Kafir olan, küfründe aşırı giden herkes kimse. Dolayısıyla faizi Allah haram kıldıktan sonra Faize ticaret diyeceğim de tekrar faizi müslim olup faizin aram olduğunu öğrendikten sonra tekrar dönese işte o kafarın ettiği falan. Bizi şu anda kafarın etim tabakası yönetiyor. Kafarın etim fakirin fukaranın mazlumun yoksulun alın terini kanını sömürüyor. Ama biz bunu Allah'ın Kur'an ile söylemiyoruz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyoruz. Allah'ın Kur'an ile söyle ki. Toplum böyledir, toplum böyledir tarafından yönetiliyordur. Allah bunu kitabında indirmiştir. De ki insanlar bu hidayetin Kur'an'dan geldiğini görsünler. Sahiplerinin Allah olduğunu ve onların yollarının ışık vericisi, aydınlatıcısının Kur'an olduğunu anlasınlar. Adam senin partin olduğunu zannediyor. Öyle mi? Senin partin olduğunu zannediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنْ وَعَمْلُ الصَّالِحَاتِي وَاَقَامُ الصَّلَاةَ وَآَتْ اَوْ زَكَاتَ لَهُمْ أَجْرٌ عَنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَلْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ نَحْزَنَهُمْ Bu ayetin bir başka müzulu. Onlar için bir hüzün yoktur. Yani iman eden, salih amel işleyen salihat ve namazı ikame eden. Şimdi salih amel, Namaz değil midir? Namazda salih amel değil midir? Niye salih ameli namazdan önce zikretti ki? Niye? Gücün yetmezse bile niyet etmen de salih amel olduğu içindir. Namaz kılmayacaksan namaza niyetlenmenin faydası olmadığından dolayı. Allah'a halem. Ben böyle anlıyorum. Zengin değilsin ilminde yok. Takipsin. Ama ufak takip etmek istiyorsun. Olsa da versem diyorsun. İlimin olsa da Allah uğrunda gece gündüz insanlara öğretsin, benim gibi yatmasanız ben gözü gibi yapıyorum. Allah korusun. Siz de gece gündüz öğrenmek istemiyorsanız, tamam pencere yuvarlandı kapağını bulur. Kaldıracağız. Ey iman edenler! Yani, ey ahl-i din, ahl-i Allah'tan korkunuz ve faizden eski alacaklarınız var diye, Peygamberimizi döneminde henüz faiz alacaklısı olan Müslümanlar vardı. Onu bırakın, onu terk edin. Ona vazgeçin. Eğer siz Şimdi Türkiye topluluğunda. Bu ayeti nasıl haykırmak lazım insanlara? Camilere gelmeyiniz, kurban kesmeyiniz, oruç tutmayınız, hakça gitmeyiniz, zira siz kafirsiniz. Zira siz müşriksiniz, siz hala faizi alıyorsunuz, hala faizi hemen kabul ediyorsunuz. Veyl olsun onlara. Yazıklar olsun onlara! Yazıklar olsun onları Müslüman gösteren onları camilere alanlara, de onların üzerinde namaz kılanlara! Yazıklar olsun! Bin kez yazıklar olsun! Bunun için Kur'an anlatılıyor, Bunun için Allah'ın hidayeti gelmiyor. Bunun için Allah'ın rahmeti bizden uzak. Feinlem <gülüyor> tepealû eğer yapmazsanız, ki bunu sahabeye söylüyor, sahabeye, Peygamberin yanında savaşmaları söyler. Onun için benim cahiliye ribasından ilk reddettiğim ayağımın altını, bütün ribalar ayağımın altında da görsü basıdım. İlk kaldırdığım ve lahvettiğim, kaldırdığım yok ettiğim amcam Abdullah'ın ribası diyor. Eğer yapmazsanız vazgeçmezsiniz. فَذَنُوا بِحَارٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ Allah'tan ve size karşı bir harp ilan edildiğini beliriz. Evet. Allah'ın ve Rasulü'nün kendilerine harp ilan ettiği insanlar Müslüman. Onun için ileride ayet gelecek, nesih ayeti, ayları helal kılma, haram kılma ayeti gelecek ya. İşte riba alıp verenler de, o Yahudiler gibi, müşrik kafirler gibi diyecekler ki, yahu riba da ticarettir. Taiz verisi de ticarettir. Bunu neresi haramdır diyenler gibidirler. Wayne Hobart'ın eğer tövbe derseniz, neydi tövbe? Pişman olmak. Yaptığını daha yapmamak, geri dönmemeye azmetmek. Bunun adı da tövbe. Tövbe bu. Kuvvü ile Allah dediğiniz zaman üç şeyi söz veriyorsun Allah'a. Ve in kovdun eğer söz ederseniz falakum rüosu anwalikum, la taslimuna ve la Eğer bir ribadan vazgeçerseniz ne zulmetmiş olursunuz artık bundan sonra çünkü önce küfürdeydiniz Allah sizi bağışladı iman ettiniz, tövaysi ifa ettiğiniz için ne zulmetmiş olursunuz? ne de size zulmedilmiş olmayacaktır. Yani zulme uğramış olmayacaksınız diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki biz kez ayetini düşünürken infak ayetlerini beraberinde düşüneceğiz. kez ayetini düşünürken beraberinde ribayı da düşüneceğiz. Beraberinde neyi düşüneceğiz? Şeytanın insanı aldatmasını da düşüneceğiz. Çünkü hepsi birbirle ilgili. Dolayısıyla biz infakı Kenz'in karşısında ele alıyoruz. Kenz'in kendisine göre sıfatları, Kenz ashabının sıfatları, infak ashabının sıfatları, Kenz'in içine girdiği akidevi sistem, infakın içinde olduğu akidevi sistem vardır. Onu da önümüzdeki derse Allah'ın izniyle, Allah müsaade derse izah etmeye çalışalımdır.